Merhaba ya nuru merhaba merhaba ced el merhaba ya habibi ya muhammed merhaba ya imam el kibletayn merhaba elhamdülillah lendi hedanâ li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye lev lâ hedanallâh اما توفيق قيمت صامي A'udhu billahi s-semiyu al-alimim min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bika min hem azat-i sh-shayatayin. A'udhu bika rabbeni yahuturun. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabeti s-sa'atu ve enşeqqa al-qamar. Sadakallahu al-azim. Allahum'anfa'na bil-Qur'an al-azim. Barik lana Rabbil al حَسَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّ مِلَّذ۪ي لَا مُوتْ اَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلٰى حَوْلَ وَلٰى قُوْوَةَ اِلَّا بِالٰهِ الْعَل۪ي الْعَظ۪يمِ İnşallah artık epey zaman Allah bir mani vermezse bu mevzular devam edecek. Tabi her sefer değişik meseleler anlatmaya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 hafızalara daha ziyade yerleşmesi ve her seferinde değişik manalar daha gelişmiş anlayışlar kazanılması gibi çok faydalar vardır onun için Kur'an-ı anda bakarsınız Nuh Aleyhisselam'ın kıssası Musa Aleyhisselam'ın kıssası efendim kaç yerde zikredilmektedir fakat üsluplar Değişiktir ee, bu değişik üsluplar ve sarraf nafî İmnel Vaid ad kerime de ve sarraf nafî İmnel Vaid tehditleri Kur'an'dan ne yaptık tasrif ettik tasrif yani sarftan gelir çevirdik Efendim değişik üsluplarla beyan ettik cehennem hakkındaki hadiler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 Yorumu, çözümü kimin yanındadır? Alimler yanındadır. Onun için bu konuları ulemadan dinlemeyip de Kendi başına kitaplardan, kaynaklardan, tercüme eserlerden okuma kalkanlar çelişkiye Düşe Bilir. Efendim Mesela Adam geldi i̇bn Abbas hazretlerine Ne dedi? Dedi ki Ben Kur'an'da bazı çelişkiler buluyorum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 Onları memnun edecek bir söz konuşmayacak. Niçin konuşacak? Sitem için, gazap için, azap için. Yani bunların e, efendim cahiller tarafından yanlış yorumlanması neticesinde bak orada öyle diyor, burada böyle diyor. Dersen biri e, ilmi olmayan, e, irfanı olmayan bir insan da çelişkiye düşe bilir. Hadis-i şerifler buna keza. Hadis-i şeriflerin de kaynağı vahidir.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 Bunlardaki yorumcuların yanlış yanlış ifade tarzları var El üstünde muhalif beyanları var Sizin bunları seçecek Temiz edecek Hakkı batıldan ayıracak bir ilminiz yok O zaman dinlemeye mecbursunuz Ha kim ben mecbur değilim der Kendi kafasını alır başına gezer E ona bu şekilde bir güvenceye vermek zor Çünkü kendi başına kalanın hali meydanda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 Buyuruyor ki Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman İda raitemur rayates-sut -horasan. efendim Horasan'dan siyah sancaklı bir ordu gelecek. Ehli Sünne ordusu tabii. Şimdiki Şia'nın beklediği değil. Ehli Sünnet bir cemaat 70 bin kişilik bir ordu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 Bu e, pe, Efendimizin ümmetine katılma şerefi. Dua eden peygamberler arasında onun duasının kabule mazariyeti ve en büyük fitne olan deccalı gebertmesi ondan sonra İslam'ı bütün dünyaya hakim kılması efendim ve Hazreti Mehdi'ye yardım etmesi, onu takviye etmesi Yecüc Mecüc'ün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 Delil olur, takviye olur. Ben Hristiyanlığı yaymak için mi diyorum da sen kalkıp bunu inkar ediyorsun. Haşa. Sapıklığın bir lüzumu yok. Zaten İsa Aleyhisselam Müslümandı. Zaten Musa Aleyhisselam Müslümandı. Bütün peygamberler Müslümandı. Ancak fark nerededir? Şeriat hükümlerindedir. Fıkıh meselelerinde fark var. İtikatta hiç fark yoktur. Adem babamızdan bu yana bütün Enbiyanın dini tektir.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 olabilir ama bütün millete de sen buna inanacaksın mecbursun diyemez. Bunun en büyük örneği Muhiiddin Arabidir. Muhiiddin Arabi katlesi Allahu evliyanın reislerinden, reislerin reisi ya. Böyle az bir zat değil Muhiiddin Arabi dedim mi orada? Duracan. Ha yani İza dakhale sinu zara sin zarra diyen adam. Sin girdiği zaman benim kabrim açığa çıkar diyen adam.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 Bu tarih tutmuş mudur? Tutmamıştır. E şimdi bu muiddin harabidir, bu çok büyük velidir, bu, bu tarihi vermiştir, herkes buna inanması lazımdır denseydi o tarihte bu bir itikat gibi gelişseydi doğru olur muydu? He? Olmaz. Daha burada İmam Berzenci İmam Berzenci büyük alim. Efendim bu da 300 küsür sene evvel vefatı önümdeki eserlerin sahip.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 Yakındır. Şimdi kıldığımız akşam namazı mı bize daha yakındır yoksa 10 sene sonraki akşam namazı mı? 10 sene sonraki akşam namazı daha yakındır. Çünkü bu devamlı uzaklaşacak, o ise devamlı yaklaşacaktır. E demin okuduğum ayet, "Kerametü'l-Esâdü kıyamet çok yaklaştı" buyurulan 1400 sene evvel buyurulan bir ayettir. Tabi Allah indinde zaman mefhumu yoktur. Allah Teala'ya zaman geçmez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 Efendim, baktı baktı, cık, bunun alametleri tam tutmuyor mu, tutuyor mu? Gitti Seyyid'i kapıdan çıkarken, yaşın kaç dedi. Seyit de uyanık kırk dedi. Yani çıkmak üzere. <gülüyor> Seyyid onu işletiyor tabii. O da kırk dedi, Allah Allah dedi falan. Herifaz da o sene hacca hazırlandı, gidiyoruz. Yahu, o seni işletiyor halbuki yaşı o zaman kırktan fazlaydı. ya dedi, bu niye soruyor, ben anladım dedi. Ondan sonra çıktık dedi, bu uymadı dedi bunun alametleri, bakalım. E Seyit vefat etti, öbürü vefat etti.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 200 trilyon diyorsunuz, 100 trilyon de mesela. Peki bu sildilerden bunlar bu para kazanma ihtimali var mı? Yok. Peki bu hala nasıl devam ediyor bu yayın? Masonik çevreler işe ele almışlar, Mehdi konusunu kaşıyorlar ve devamlı yanaştı, yanaştı, yanaştı derken milleti uyutarak bir şeye kalkışmayın.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 ama demek okuyan pek yok. 1432 diyor. Şu anda 1400 kaç? 26. Kaç kalmış? 6 sene kalmış. Verdiği tarihe bak. O diyor o gün gelsin diyor. Becidüven diyor işte o inkar edenlere, möhlere bilmem nelere soracağım diyor. Bir şeyler bir şeyler yazmış çizmiş oraya. E şimdi böyle bir tarih vermek bu neye hizmet eder? Ha bu kişi...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 bir derecesi var, ilmi seviyesi var, manevi derecesi var. O orada durur. Ondan ileriye geçirmek onu sınırı açmak olur. Şimdi efendim, bu tehlikelere dikkatinizi çektik mi? İnşallah bu fırtınalara kapılmayacaksınız. Kapılanları da ikaz edeceksiniz. Burada gaye nedir? Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanmaktır.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 İnanıyoruz der geçer. Konusuna bile çok ders vakti vermez. Halbuki ne diyor hadis-i şerifte? Bu hadisleri deccal ilgili ilgili vesaire hadisleri mekteplerde yani medreselerde sabilerinize, çocuklarınıza bile öğretin diyor. Halbuki bizim mantığımıza sorsan ne der? Küçük çocuğa deccal medcal söylenir mi? Hiç öyle. Psikolog dedi ki psikolog. Var öyle her taraf psikolog doldu. Akıllık Akıllı kalmadı ki ondan.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 Dua kitabından şimdi sayfa veremem. Dua kitabında mevzular var. Sayfayı ben ne bileyim hep sayfaları ezberlemiyorum ki ben duayı ezberliyorum. Orada mevzu nedir? Namazın sonunda okunacaklar. Namazın sonunda okunacaklar. Bahsinde, dua kitabında var. Allah minna ne'ûzübüke min azâbil qabr <gülüyor> ne'ûzübüke min fitnetil mahya'l memat ne'ûzübüke min azâbil cehennem ve ne'ûzübüke min fitnetil mesihü'l-deccâli ne'ûzübüke min azâbil qabr ve ne'ûzübüke min el-me'sem ve'l-mâhram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 Özet Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarına karşı Ne diyordu o soran Sadakte Doğru söyledin diyordu Sahabeyi hepten burası Tahçübe sevk etti Çünkü bilmezmiş gibi soruyor Bilirmiş gibi Tasdik ediyor En sonunda ne sordu Bana Kıyametten haber ver bakayım Kıyamet ne zaman kopacak Cevap مَلْمَسْءُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ Sorulan, sorandan iyi bilmiyor. Bu cevap hepten... Yani Resulullah diyor ki sen iyi bilmiyor. Bu daha tahaccübet Ve وَسَوْخُبَرُكَ <gülüyor> عَنْ اَشْرَاطِ Bazı alametlerini söyleyeyim dedi kainatın efendisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o? اَنْتَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَطَاوَلُونَ fil الْبُنْيَانِ Tabi bir şey diyeceğim şimdi hasboca rahmetli derdi ama Allah rahmet etsin, imtihan edeceğim haftaya derdi falan Haftaya kim başladı namazın sonunda bu duayı okuma ne kadar Hoca <gülüyor> efendi zaten diyor Salli bari zor yetiştiriyor İmam hemen selam veriyor Bir de bunu katarsa iman bir tarafta ben bir tarafta işte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 Esselamu Yani o bizim imamlar selam verene kadar siz bu duayı bitirirsiniz. Sizin imam bizim imam derken ben ehli sünnetten bahsediyorum. Ehli sünnete göre hadiste namazın selamı kısa verilir. Tamam mı? Hah. İnşallah haftaya bir imtihan yapabiliriz tehlikesinden kimse gelmeyebilir. Onun için siz yine bildiğiniz gibi yapın.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 fıkıhta göre değişiyor. Çocuk doğurursa ümmü velet oluyor. Çocuğun anası olmakla hükmü değişiyor. Ona göre fıkıhta bu kadar baplar açılmış ki yani İslam'ın bu usulleri var. Şimdi bunlar niye yok Hoca Efendi diyor. Efendi çok güzel bir cevabı var. Kendimiz köle cari olmuşuk zaten diyor. Bu konulara hiç girmeye lüzum yok. İslam memleketleri ve ümmetinin hali perişanı meydandadır. Kafirlerin tasallutu altındadır. Allah kurtarsın diyoruz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 Hadi Şerifte la taqumusu hatta ibni ennas kıyamet kopmadan diyor insanlar öyle evler yapacaklar ki sahabe-i kiram bunları dinlediği zaman garipsiyorlardı. Allah. Yani öyle evler yapacaklar ki diyor renk renk elbise gibi duvarları süsleyecekler diyor. Aynı mı? Evlerin duvarları nasıl?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 şu hadis şerife baksana sen İşte kıyamet kopmadan bunları Göreceksiniz buyurdu Gördük Allah beterlerinden muhafaza etsin Tabi Bazı alametler de illa kötü demek Değildir Nişandır ama kötü Değildir mesela Şimdi diyor ki Bazı hadis şeriflerde Efendim şimdiki bizim tarifimizde bir kat Bir katı geçersen diyor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 Oğlu da hoca canım, o da alim adam yani. Yetişmiş yani diyor, dedi, sen dedi bir şey katmış olabilirsin. Bir oku bakayım. <gülüyor> bir oku da, ulan ben onu dedim mi lan dedim. <gülüyor> Kattı görüyor musun orada? Halbuki oğlu da hoca, o şimdi yaşıyor. Babası rahmetli oldu, büyük zat, dersamlardan <gülüyor> Yani şimdi orada yazdırdı soruya katmış yani. Ulan dedi, kattın dedi ya. Ha Bunlar mühim şeyler. Sahabe-i kirama minnettarız. Bize kaynakları böyle süzme safi getirirler. Neden? O dikkatten işte.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 Geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulühü Rabbim ruhlarına hediye edildik isal ruhları için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ar rahim Malik yevmiddin.